Kitaplığımızdan seçmeler. <Gülüyor> Bugün okulumuzun açılış günü. Üç aylık tatilimiz köyde bir düş gibi geçti. Annem beni üçüncü sınıfa yazdırmak üzere bu sabah değil okuluna götürürken kır eğlencelerini düşünüyor ve isteksiz adımlarla onun ardından gidiyordum. Bütün sokaklar çocuklarla kaynaşıyor ve kitapçı dükkanı, defter, kağıt ve çanta alan ana babalarla dolu taşıyordu. Okulun önündeki kalabalık o kadar artmıştı ki kapıcı ve memurlar girişi açık bulundurmakta güçlük çekiyorlardı. İçeri gideceğim sırada omuzuma dokunulduğunu duydum. Bu kırmızıya çalan dağınık saçları ve hiç değişmeyen gülümş yüzüyle ikinci sınıftaki öğretmenimdi. Artık Enrico seninle hepten ayrıldık diyordu. Bunu bilmekle beraber bu sözler beni üzmüştü. Merhaba sevgili kitap severler. Bugünkü programımıza Çocuk Kalbi adlı kitaptan kısa bir bölüm sunarak başladık. Bu kitabın yazarı Edmond de Amikis, bir askeri gazetede fıkra ve makaleler yazarak yazı yaşamına başlar. Bu yazdıklarını 1868'de kitap olarak yayınlayınca ünü hızla yayılır, geniş halk kitlelerince tanınır. 1872'de küçük öykülerini bir kitapta toplar. Ardından bir anı kitabı yayınlar. Gezilere çıkar, gezi anılarını kitaplaştırır. Zaman içinde sosyal konularla da ilgilenir. Çalışan, acı çeken, sosyal güvenlikten yoksun insanların haklarını savunur. Bir yandan da eğitimle ilgili yazılar yazar. 1883'te Dostlar adlı iki ciltlik bir kitap yayınlar. Bunu 1886 yılında bir başka kitap izler. Çocuk Kalbi. Bu kitap Edmondo de Amikis'in baş yapıtı sayılır. Kısa sürede pek çok ana dile çevrilir. Bu kitabı Fransızca'ya çeviren kişi bir de not düşer. Bu kitabı okumayan çocuk mutsuzdur. Sevgili dinleyiciler gelin şimdi kitabımıza. Programımızın başında kısa bir bölümünü sunduğumuz Çocuk Kalbi adlı kitaba dönelim. Epeyce uğraşarak içeri girebildik. Baylar, bayanlar, yoksul halk kesimlerinden kadınlar, işçiler, subaylar, büyük anneler ve hizmetçiler, bir ellerinde birer çocuk, diğerinde not karnesi tutarak bekleme salonu ve merdivenleri büyük bir gürültüyle dolduruyorlardı. İnsan kendisini büyük bir tiyatro binasında sanıyordu. Alt katın büyük avlusuna içten bir duyarlılıkla bakıyor ve düşünüyordum. Yedi sınıfın kapısının açıldığı bu avluyu üç yıldan beri belki her gün geçmiştim. Kalabalık arasında öğretmenler gidip geliyorlardı. Birinci sınıftaki öğretmenim sınıf kapısının eşiğinden bana selam verdi ve üzgün bir sesle ''Enrico, sen bu yıl birinci kata gidiyorsun. Artık buradan geçtiğini göremeyeceğim.'' dedi. Sakalı bana geçen yılkinden daha aklaşmış gibi görünen müdürün etrafı çocuklarına yer kalmadığı için sızlanan kadınlarla çevrilmişti. Enrico 17 Ekim pazartesi gününü okulun ilk günü adlı bölümde böyle anlatır. Sevgili dinleyiciler Çocuk Kalbi adlı bu kitap Enrico adlı bir ilkokul öğrencisinin ders yılı süresince tuttuğu anılardan oluşur. Bildiğiniz gibi bir kimsenin kendi başından geçen ya da tanık olduğu durumları ve olayları anlatan yazılara anı denir. Anılar sadece belli kişilerin serüvenlerini, düşünce ve gözlemlerini dile getirmekle kalmazlar. Aynı zamanda o kişilerin yaşadıkları çağların toplumsal durumunu ve özelliklerini de yansıtırlar. Anı türünde yazılmış yazılarla hikaye ve romanlar arasında ilk bakışta bir benzerlik görünse de anıyla hikaye veya roman arasında önemli farklar vardır. ile hikaye arasındaki en belirgin ayrılık anıların yaşanmış, hikayelerin ise gerçeğe benzemekle birlikte yazarların hayal gücüyle tasarlanmış olmasıdır. Sevgili dinleyiciler bu kısa açıklamadan sonra gelin Enrico'nun anılarına dönelim yine. Arkadaşlarımın çoğunu epeyce büyümüş ve şişmanlamış buldum. Alt katta sınıflara dağıtılma işi düzenlenirken okula yeni başlayan çocukların sınıfa girmemek için küçük eşekler gibi direndikleri görülüyor, onları zorla sınıfa sokmak gerekiyordu. Birçokları sıralarından kaçıyor, bir kısmı da ana babalarının uzaklaştığını görerek ağlamaya başlıyorlardı. Ana babalardan bazıları söz dinletmek ve onları avutmak için geri dönüyorlardı. Bu durum öğretmenleri çok üzüyordu. Küçük kardeşim, Bayan Delsati'nin, bense birinci katta Bay Perponi'nin sınıfına verilmiştik. 54 öğrenci, saat 10'da sınıfı doldurmuştuk. Arkadaşlarımın ancak ikinci sınıftan gelen 15 veya 16'sını tanıyordum. Her zaman birincilik armağanı alan Deroside aramızdaydı. Bütün yaz tatilini geçirdiğim ormanlar ve dağları düşününce okul bana küçük ve sıkıntılı bir yer gibi görünüyordu. İkinci sınıftaki öğretmenden ayrıldığıma da iriçe üzülüyordum. O ne kadar iyiydi. Hep bizimle birlikte gülümserdi. Boyu kısa olduğundan bizde bir arkadaşımızmış etkisi uyandırırdı. Kırmızıya çalan dağınık saçlarıyla artık onu göremeyeceğimi düşünmek bana dokunuyordu. Enrico ikinci sınıftaki öğretmeninden ayrıldığına üzülür. Anılarında bunu anlatır. Sonra da anılarında yeni öğretmeni yerini alır. Yeni öğretmen iri yarı, sakalsız, alnının ortasında derin bir kırışıklık, uzun kır saçları olan sesi kalın biridir. Yeni öğretmeni için Enrico, kalbimizden geçenleri okuyacakmış gibi durmadan gözünü bize dikerek ve hiç gülmeyerek bakıyor der. Okuldan çıkınca annesini bulmaya can atar. Ona koşar, elini öper. Annesi ona sarılır. Ama Enrico eski öğretmenini bir türlü unutamaz. Ondan ayrıldığı için üzülür. Yeni öğretmenine ısınamayacağı korkusunu yaşar. Ama çok geçmeden yeni öğretmenini de sever. Yeni öğretmen bu sabahtan başlayarak kendisini bana sevdirdi. Sınıfa girdiğimizde yerine oturmuştu ki son sınıfta bulunan eski öğrencilerinden birçokları kapıdan onu selamlıyorlar. Günaydın öğretmenim, günaydın Bay Perboni diyorlardı. İşlerinden bazıları eline sıkmaya geliyor ve koşarak dönüyorlardı. Onların onu sevdiği ve tekrar kendi öğretmenleri olmasını istedikleri görülüyordu. O yalnızca günaydın diye karşılık veriyor, kendisine uzatılan elleri sıkıyor fakat kimseye bakmıyordu. Derin kırışıklı anlığı pencereye dönük, karşıdaki evin damına bakıyor, her selamda ağır başlılıkla eğiliyordu. Bu sevgi gösterilerinin onu sevindirecek yerde üzdüğü belliydi. Sonra büyük bir dikkatle hepimizi ayrı ayrı gözden geçirdi. Yazı yazdırırken yerinden aşağı inip sıralar arasında gezinmeye başladı. Yüzü kızarmış ve küçük kabarcıklarla kaplanmış bir çocuğu görünce imlayı kesti. Çocuğun başını ellerinin arasına alıp ateşini yoklayarak nesi olduğunu soruyordu ki... Bir çocuk sıranın üzerine çıkarak arkasından soytarılık yapmaya başladı. Çocuk yanlış, hoş olmayan bir şey yapar nasıl olursa. Öğretmen hızla geri döndüğünde hemen yerine oturan çocuk... ...başını önüne eğer, suçlulukla cezasını bekler. Öğretmen çocuğa yaklaşır. Elini onun başına koyarak bir daha yapmayınız der. Başka bir şey demez ve yapmaz. Bununla yetinir, yerine döner. Dersi kaldığı yerden sürdürür. Sonra ders biter. Kısa bir süre öğretmen sessizce çocuklara bakar. Ardından kalın, iyilik dolu sesiyle ağır ağır konuşmaya başlar. Dinleyiniz çocuklarım. Önümüzde beraber geçirilecek bir yılımız var. Bu zamanı iyi geçirmek için beraber uğraşalım. Uslu ve çalışkan olunuz. Benim ailem yok. Bunun yerine var olan sizlersiniz. Geçen yıla kadar bir annem vardı, o da öldü. Ben büsbütün kimsesiz kaldım. Dünyada sizden başka varlığım, sizden başka düşüncem, sizden başkasına sevgim yok. Sizler benim çocuklarım olmalısınız. Ben sizi her zaman seveceğim. Sizler de beni sevmelisiniz. Ben kimseyi cezalandırmak istemem. Bana gösteriniz ki sizde vicdanlı çocuklarsınız. Okulumuz bir aile yuvası durumuna gelecek. Sizler benim övünme ve avunma kaynağım olacaksınız. Bana yüksek sesle söz vermenizi istemiyorum. Çünkü inanıyorum ki hepiniz içinizden bana evet dediniz. Hepinize teşekkür ederim. Ko anılarında öğretmenin bu konuşmasından sonra dersin bittiğini bildirmek üzere sınıfa kapıcının girdiğini anlatır. Öğrenciler sessizce yerlerinden kalkarlar. Derste sıranın üzerine çıkan çocuk öğretmene yaklaşır, titreyen bir sesle benim suçumu bağışlıyor musunuz öğretmenim diye sorar. Öğretmen çocuğu alnından öper sevgiyle. Hadi gidiniz çocuğum der. O gün olanlar doğallıkla tüm çocukları duygulandırır. Enrico iki gün geçtikten sonra 21 Ekim Cuma günü acı bir olay başlığı altında bir trafik kazasını anlatır. Ertesi gün küçük Kalabriyalı'dan söz eder. Küçük Kalabriyalı okula 500 mil uzakta bulunan Kalabriya'nın Regio şehrinden küçük bir çocuktur. O günden başlayarak Kalabriyalı da Enrico ve arkadaşlarıyla aynı sınıfta öğrenim görecektir. Enrico birkaç gün sonra ise anılarında arkadaşlarından söz eder. Sınıfta en çok hoşuma giden öğrenci küçük Kalabriyalı'ya posta pulu göndermiş olan Garlone'dir. 14 yaşında kadar olup hepimizin en büyüğüdür. Omuzları geniş, başı iridir. Gülümseyişinden içinin iyiliği görülür. Üzerinde her zaman yetişkin bir insanın düşünür hali vardır. Arkadaşlarımdan çoğunu artık tanıyorum. Hoşuma gidenlerden biri de Corretti'dir. Çünkü onun hemen daima neşeli bir hali var. Kedi derisinden bir şapka ve kahverengi gömlek giyer. 66 savaşında Prens Umberto ordusunda bulunan ve 3 madalyası olduğu söylenen bir oduncunun oğludur. Bir de küçük neli var. Zavallı, kamburuyla, ince yapılı, dokunulsa kırılacak gibidir. İyi giyinen ve durmadan elbisesinin tozlarını silkeleyen biri var ki adı Botini'dir. Benim önümdeki sırada babasının yaptığı işten ötürü küçük duvacı diye çağrılan bir çocuk oturuyor. Yüzü bir elma gibi yuvarlak olup burnunu tavşan gibi oynatmakta özel bir ustalığı var. ...bütün çocuklar. Enrico'nun anıları... ...anlattıkları böyle sürüp gidiyor. Ne var ki bizim süremiz sınırlı. Bu yüzden soylu bir davranış... ...bir tavan arasında... ...arkadaşım Garrone... ...Kömürcüyle Efendi, askerler... ...Nelli'nin koruyucusu... ...sınıfın birincisi başlıkları altında... ...Enrico'nun anlattıklarıyla... ...diğer anılarını okumak size kalıyor. Hemen söyleyelim Çocuk Kalbi adlı bu kitapta Enrico'nun ders yılı boyunca tuttuğu anıların yanı sıra anne babasıyla yazışmaları, mektuplar ve aylık hikayeler de var. Bu kitabın yazarı Edmond de Amikis, yurt, ulus, aile, öğretmen, okul, insanlık sevgisi, alçak gönüllülük, irade gücü, kıymet bilirlik, sabır, toplum içinde yaşamanın kuralları, incelik, kibarlık gibi olumlu davranışları, ustalıkla anlatma ve sevdirme, benimsetmenin kapılarını aralar. Sevgili dinleyiciler en iyisi alın kitabı elinize, tadına vararak okuyun çocuk kalbini.